Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ama bat tarihde verelim. 24 Nisan 2009 Cuma akşamı. İnşallah duayla alakalı mevzular devam ediyoruz. Sonra fıkha geçeceğiz inşallah. Evet. Geçen hafta duanın önemine dair böyle biraz bir şeyler anlattık değil mi? Güzeldi yani. Güzeldi. Elhamdülillah. Şimdi duanın manasına biraz değinelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de çok kez Allah Azze ve Celle dua kelimesini kullanmış çeşitli ayetlerde. Bir sürü farklı ayetlerde dua kelimesini kullanmış. Ve ayetin gidişatına göre, buna siyaksi sivak deriz de biz gidişatı diyelim buna. Ayetin gidişatına göre böyle e, kelimeler bazen değer kazanır. Mesela bir yerde aynı kelimesi bir manaya gelir, başka ayette başka manaya gelir mesela. Veya başka şeyler kastedilir. Şimdi Allah Azze ve Celle kitapta, kendi kitabında dua kelimesini çok farklı yerlerde, yani Kur'an-ı Kerim'de e, bazı surelerin bazı ayetlerinde kullanmış. Ve ayetin siyak sibakına göre yani önünün arkasına göre böyle çeşitli manalar kastetmiştir Allah Azze ve Celle. Mesela dua bazen tevhid manasına gelir Kur'an'da. Tevhid manası yani birlemek, ortak koşmamak manasına gelir bazen Kur'an'da. Mesela Allah Azze ve Celle Cins Suresinde şöyle buyuruyor. Diyor ki ve enn el delillahi fala Allahi ahade. Allah'ındır. Onunla beraber Allah'la Allah'la beraber başkasına dua etmeyin diyor. Bakın dua etmeyin diyor. Şimdi burada dua kelimesi geçti değil mi? Sonra da Allah Azze ve Celle daimen diyor ki ve enhu lama abdullahi edu'u kenu yekununu alihi Diyor ki Allah'ın kulu. O'na dua etmeye kalktı, kalkınca yani Allah'a dua etmeye kalkınca neredeyse O'nun etrafında böyle kıyam edecekler. Böyle birbirlerine kenetlenip girecekler. <gül> Kul inneme edu Rabbi ve la ushriku bihi ahada. Burası çok önemli arkadaşlar. Ayetin sonunda ne diyor? Dikkat edin. Diyor ki de ki ben sadece Rabbime dua ederim ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmam. Demek ki Allah'tan gayrısına dua etmek neymiş? Allah'la beraber ortak koşmak oluyor. Bak ne diyor ee, Allah? Diyor ki de ki innemâ adu rabbi ve lâ uşrikû ahada. De ki ben ancak Rabbime dua ederim ve ona hiçbir şey ortak koşmam. Demek ki Allah'tan başkasına dua etmek şirk. İşte ya deyip nida, nida şeklinde yöneliyorsun ve ondan herhangi bir talepte bulunuyorsun. Rızık talebinde bulunuyorsun. Bilmem işte ya bilmem bir efendi hazretleri kimse ya bilmem ne diyorsun ki bana rızık ver, bana çocuk ver, bana e, yardım et vesaire bu tip şeyler. Baktığımızda Allah azze ve celle Kur'an'da bunu zikrediyor. Peki Kur'an'da bu dua kelimesini neyin mukabilinde zikrediyor? Dikkat edin. Şirkin. Değil mi? Şirkin şirkin mukabilinde zikrediyor. Peki şirkin zıttı ney? Tevhid. Demek ki bakın burada Allah azze ve celle dua kelimesini zikretmiş burada. Ne kastetmiş? Tevhid. Bazen de Allah azze ve celle Dua kelimesini kullanır, onunla ibadet kastedilir. Ki tevhid de bir ibadettir zaten. Mesela Allah Azze ve Celle Kur'an'da diyor ki وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا Sana ne zarar, ne de verecek, yani Allah'tan gayrı sana ne fayda, ne de zarar verebilecek şeylere dua etme, yani ibadet etme. Değil mi? Yani onlar bize Nebi Sasselam bile ne diyor? Ben kendim için bir fayda veya bir zarar malik değilim diyor. Değil mi? Onun diliyle Kur'an'da mesela. O yüzden bazen de dua bu ayette de olduğu gibi ibadet kastedilir. Ki zaten hadiste de açık. Eddua'u huvel ibadet diye bir hadis var Tirmizi'de. Dua ibadetin ta kendisidir. Yani bir insan birisi karşı tarafa dua ederse aslında o kişiye ibadet etmiş olur. O yüzden Allah'tan gayrısından istenmez. Zaten Fatiha suresi de açık. Diyoruz ya beş vakit namazda ne? İyâken abidu ve iyâken estâhin. Yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım eder. Bazen de duanın, e, dua, Allah Azze ve Celle bazen de dua izle diyor bununla istiqase, istiqase e, yani böyle yardım dilemek kastediliyor bazen Kuranda. Mesela Allah Azze ve Celle Kuranda bakın Bakara Suresi'nde bir ayet var diyor ki wa in kuntum firay bin minma anzalna ala Eğer siz bizim kulumuza indirdiğimizden şüphe içindeyseniz diyor Allah, hani peygambere Kur'an indirdiğimizden şüphe içindeyseniz diyor. فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ misli. Getirin bakayım onun bir mislini. Getirin. Sonra diyor ki وَدُعُشُهَدَٓا اَكُمْ مِنْ min اللّٰهِ Allah'tan gayrı şahitlerinizi de dua edin. Yani çağırın. Yani yardım isteyin onlardan. Bakın. Bir mislini getirin diyor değil mi Allah Azze ve Celle? Sonra ayetin devamında ne diyor? İsterseniz şahitlerinizi de yardımcılarınızı da çağırın Allah'tan gayrı. Yani onlardan yardımda bulunun. Onlardan yardım talep edin. Getirsinler bakalım nesini. Bakın burada da dua kullanıldı. Ayette böyle o kelimesi geçiyor dua. Bununla ne? Yardım istenmek kastediliyor. Bakın dua demek ki ne kadar geniş bir kapsam. Yine yine Allah Azze ve Celle mesela işte Yahudiler işte Musa Aleyhisselam'a seslenerek mesela Kur'an'da Kuranda bunu kıssı ediyor. Ne diyor? Ne diyorlar onlar? Musa Aleyhisselam'a. وَدُعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجِ لَنَا sen işte Rabbine dua et de Yerin bittiği şeylerden işte bunlardan şey kastedirler Hıyar, sebze, sarımsak falan Bunları çıkarsın bize Bakın burada da dua kelimesi kullanılıyor Yani Burada ama burada hangi manada kullanılıyor Burada talep manasında Yani sen Rabbinden talep et de Bize bunları bunları bunları versin Demek ki bazen de dua zikredilip Bunlar ne kastediliyor talep kastediliyor Bir ayet daha var mesela bununla alakalı Yani çok ayet var Ud'uni esteciblekum diyor mesela Allah. Siz bana dua edin, ben de ne yapayım? Sizin duanızı kabul edeyim. Bakın burada da dua kelimesinden ne kastetti Allah Azze ve Celle? Talep. istek kastetti buradan. Da. Bazen de dua kelimesinden, bazen de dua kelimesinden nida kast edilebilir. Çağırmak. Hani bir yere çağırıyorsun ya. Hani Türkçe'de davet oradan geliyor. Bakın davetle dua aslında aynı şey. Dua diyorsun ya, davet oradan geliyor. Birbirine yakın mı? Yani oradan türemiştir aslında. Davet etmek aslında bazen çağırmaktır davet etmek çağırmaktır. Bir manası da budur. Yani Kur'an'da mesela Allah Azze ve Celle işte mesela ayet diyor ki: "Yevme yevme yûkum fe testecibûne bihamdihi ve tazunnûne in labistum illâ qalîla." İllâ bistum illâ qalîla. Allah sizi Allah size dua ettiğinde, Yani sizi çağırdığı gün, yani size nida ettiği gün. Bakın. Burada da dua kelimesi kullanılıyor ama ne manasında? Davet çağırmak. Çünkü Allah senden bir şey isteyecektir yani. Anlatabiliyor muyum? Heh. Allah size dua ettiği zaman, yani size nida ettiği zaman o gün, değil mi? o gün nida ettiği zaman ne diyor? Kendisine hamd ederek çağrısına uyarsınız ve şükredersiniz. Yani dirilmeden önceki halinize şükredersiniz. Burada da dua kullanılmış ne kastedilmiş? Burada da nida, çağırmak kastedilmiş. Bazen de övgü kastedilir duadan. Duan, duadan bu övgü kastedilir. Bakın şimdi yine Kur'an'da bir kelime geçecek y yine dua kelimesi geçecek ama Allah bunun övgü kastetmiş mesela diyor ki kuludu kullidu allaha abdu allahmana eyn ma husna. İster Rahman'a dua edin, ister Allah'a dua ed edin. Yani hangisiyle ederseniz edin, nasıl ederseniz edin, bütün güzel isimler Allah'ındır. Yani ister Rahman'ı çağırarak ona dua e, senada bulunun, ona övgüde bulunun, ister Allah'ı. Sonuçta bütün güzel isimler O'nundur. Çünkü buna delalet eden şey ne? Bakın ayetin sonunda diyor ki bütün güzel isimler Allah'ındır. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin isimlerini zikrettiğin zaman Allah'ı övüyorsun. Rahman, Rahim. Değil mi? Zaten bunlarla biz ne yaparız? Allah'tan i̇steriz. isteriz. İşte bu ayette de biz ne anlıyoruz? Demek ki burada duadan kasıt ne? Övmek kasıt Bazen de duadan maksat söz. Bazen duadan maksat söz. Buna daha işte Yunus Suresi 10. ayet vesaire bunlara falan bakılabilir. O, o yüzden bütün bunlardan anlıyoruz ki dua çok önemli bir kavram, çok geniş bir kavram. E, Kur'an-ı Kerim'de çeşitli şekillerde siyaklarda kullanılan bir kavram. O yüzden duanın e, önemi çok büyük. İşte zaten biz ehli sünnet olarak anlıyoruz ki dua madem ki yani bu kadar değerli ve önemli bu sadece kime sarf edilir? Sadece Allah Azze ve Celle'ye sarf edilir. Ki zaten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? El <gülüyor> dua'u huvel ibadetü. Dua ibadettir diyor. Yani biz Allah'a mesela dua ettiğimizde Allah'a aslında bir anlamda ne yapıyoruz aynı anda? İbadet etmiş oluyoruz. o Zaten bunun en büyük gelirlerinden bir tanesi de hatırlarsanız geçen hafta bir şey söyledik, bir hadis. Birisi dua ettiği zaman üç şeyle karşılaşacak. Neydi? Birincisi ya duası kabul olur. İkincisi duası kabul olunmadığı için... Ama bu kişi dua ettiği için onun başından başka bir bela Defol. gelecek bir bela, değil mi? E, Defolur. Ya da bunlar olmaz mizanına bu e, yanlıştır. Demek ki bu başlı başına bir ibadet dua. Başlı başına bir ibadet ki nebi sasiremin sözü de açık. Hatta nebi sasirem sonra şunu okuyor, şu ayet ki bu ehli sünnetin en çok delil olarak en güçlü delillerinden bir tanesidir duanın ibadet olduğuna dair. Ve قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم <دَخِي> Bakın çok e, acayip bir ayet ve ehli sünnet bununla istidlal ediyor. Çok acayip bir ayet. Gafir şöylesi atmıştırdır bu ayet. Ne sebebi? Gafir. Diyor ki Rabbiniz diyor ki bakın Rabbiniz diyor ki siz bana dua edin ben de size e, icabet edeyim. Sonra devamı çok önemli. Bakın siz bana dua edin ben de size ne yapayım? icabet edeyim. Bana ibadetten kibirlenenler zelil olarak cehenneme girecekler. Bakın. Diyorum ki Ey Ali bana dua et. Ben de sana icabet ederim. Haşa. Yani e, e, yaşantımızdan misallendirelim olay anlayalım diye. Sen bana dua et. Ben de sana icabet edeyim. Bana ibadetten sen cehenneme girersin. Duaya ne ismi verdi? İbadet. Bakın çok açık. Kâl رَبُّكُمُ دُعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz dedi ki bana dua edin. Ben de sizin duanıza icabet edeyim. Bana ibadetten kibirlenenler bakın. Yani bana duadan kibirlenenler. Dua ibadet ya. Yani bana duadan kibirlenenler سَيْدُ خُرُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِينَ Yani dâkirin اَذِلّٰى زَلِيل۪ين manalarına gelir. Yani zelil olarak cehenneme geleceklerdir. Anladık ki nasıl Allah Azze ve Celle duaya Burada ibadet diye ayette net bir şekilde isimlendirmiş. Şimdi e, birçok böyle e, aslında önemli mevzulardan bir tanesi olarak şöyle bir konu başlığı olarak ser, e, serd edelim. Bir şey daha anlatalım bu mevzuyu e, bitirelim fıkha geçelim. Işte. Şimdi dua ile kader arasındaki ilişki. Bu çok önemli. Buna özellikle ben değinmek istiyorum biraz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de maalesef insanların günümüzde hatta Günümüzde dahi bazı insanların bunu zihinlerinde ayırt edemediği şeylerden bir tanesidir bu. Hatta geçmişte bazı ehli sünnet dışındaki bazı fırkalar bu konuda sapmıştır. Dalalete düşmüştür. Kaderle du dua ilişkisini bir e, ilişkilendirememişlerdir. Ve ilişkilendirememeleri sonucu batıl itikatlar ortaya çıkmıştır. Bu da onları helaka sürüklemiştir itikatta imanında. Dua ile... Şimdi... Diyoruz şöyle bir giriş yapalım diyoruz ki insanların mezhepleri yani bu hani fıkıh mezheplerinden bahsetmiyoruz inanç mezhepleri insan yani Müslümanların kıblelerinin mezhepleri çeşitli çeşitli aralarında görüş bildirmişlerdir. ihtilaf etmişlerdir eli sünnete zıt bir sürü görüş çıkmıştır mesela kaderde sapan fırkalardan bir tanesi diyorlar ki duaların hepsi yani dua bir bütün olarak aslında tek bir sınıftan ibarettir. Tek bir parçadan, tek bir çeşitten e ibarettir. Hiçbir aslında bir manası yoktur duanın. Dua etmenin hiçbir manası, hiçbir önemi yoktur. Bakın bunu söylüyorlar geçmişte çıkan fırka. Çünkü diyorlar ki zaten Allah azze ve celle'nin kaderi takdir edilmiştir. Zaten kader takdir edilmiştir ve bu kader dün hükmü hükmü beyan, hükmü Allah katında bellidir. Bundan dolayı dua zaten hüküm belli olduğu için, kaderler de bizim için takdir edildiği için bu duanın hiçbir faydası yoktur diyorlar. O yüzden diyorlar ki duaların hepsi tek bir şeydir. Ne dua bir şeyi arttırır, ne bir şeyi def eder, ne bir şeyi eksiltir. Bundan dolayı duanın hiçbir faydası yoktur diyorlar. Tabi bunu kim söylüyor? 50 sünnet fırkası değil. Bunu geçmişte... Ki günümüzde de hala var yani. Yok değil. Kaderde sapmış insanlar söylüyorlar bunu. Ve bununla aslında dikkat edin. Neyi bunlar inkar ediyorlar biliyor musunuz? Şefaati inkar ediyorlar aslında. Mesela bugün günümüzde hala fırkalar var ki bunun geçmişi mutezileden gelmekte. Diyorlar ki şefaati inkar ederler bunlar. İşte Nebi Sallallahu Aleyhi Sellem şefaat etmez. İşte Allah insanlara şefaat hakkı vermez. Ahirette birilerine faydalı olunsun diye. Aslında günümüzdeki şefaati inkar edenler Pek ilmi olarak inkar etmiyorlar. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Ehli, Türkiye'de mesela ehl sünnete muhalefet eden insanlar cahilce muhalefet ediyorlar. Bilerek değil yani. Halbuki bunun menşeine baksalar yani başlangıç noktalarına baksalar daha nerelere dayanıyor. Bilmiyorlar insanlar bunu. İşte bu kaderi inkar edenler var ya geçmişte peygamber. İşte bununla bağlantılı olarak zaten duayı inkar ediyorlar. Çünkü duada bir şefaattır zaten. Yani düşün ki sen kabirde yatan birini niçin dua edesin ki? Şimdi peygamberin şefaatini inkar eden adam ha, e, haklı olarak bunu söylemesi lazım kendime anlatınca değil mi? Bir adam madem ki peygamberin şefaatini inkar ediyor veya Allah'ın bazı kullara vereceği şefaatini inkar ediyorsa duanın da bir fayda vermemesini inkar etmesi çok normal olması lazım. Neden? Çünkü dua da şefaatin ta kendisi zaten. Diyorsun ki Ya Rabbi onu bağışla, kabrini aydınlat değil mi? Onun günahlarını affeyle bak bunlar hep şefaat. Allah senin duanı kabul ederse ne yapacak Allah Azze ve Celle seni? Duanı kabul edersen, senin duanı kabul edersen ne yapacak? O öyle bir faydası olacak onun. Bak sen dünyada bile fayda verebiliyorsun. Ahirette neden fayda vermeyeceksin ki? Ya sen toptan şefaati inkar ederken samimi olan o bidat ehli gibi dua şefaatini de inkar et. Ya da tamamıyla ehli sünnet gibi kabul et. O yüzden bunlar demiş, bunların as asıl menşe'i yani asıl böyle çıkış sebebi Aleyhisselam. Asıl çıkış sebebi aslında bunun dua e, yani duayı hani inkar edenler var ya nasıl bir fayda vermez duanın hiçbir faydası yok diyenler asıl bunların sebebi şefaat'i inkar etmek, etmelerinden kaynaklanıyor. Ve Kur'an naslarını inkar etmeklerinden in, inkar etmekten kaynaklanıyor asla, mana olarak. Yakın bir su alabilir miyim ya? Şimdi biz bunlara kısaca bir reddiye vereceğiz. Zaten e, dua ile alakalı mevzumuzu bitireceğiz. Şimdi bunlar aralarında o kadar tenakuza düşmüşler ki ve yani sapmalarından sebep birbirlerine karşı o kadar böyle zıt şeyler söylemişler ki aralarında bile zaten bunlar bölük pörçük olmuşlar. Bu meselede, akide mevzusunda. Ve biz bunların yani bunlara diyoruz ki siz o kadar şu an tenakuzdasınız ki sizin bu tenakuzunuza göre Allah, Allah. Diyoruz ki o zaman sizin bu tenakuzuza göre sizin şu şekilde düşünmeniz üzerinize bir mecburiyetlik yükleniyor. Bu şekilde düşünmenizle. Bakın nedir? Şimdi bunlar aslında duayı inkar ederken neyi inkar ettiler? Sebebi inkar ettiler. Çünkü dua nedir? Herhangi bir belanın gelmesine veya defolunmasına, fayda veya zararın gelmesine falan nedir? Vesiledir, sebeptir değil mi dua? Sebeptir. Şimdi onlar bu kaydelerine göre hani diyorlar ya nasıl kaderde her şey var o zaman niçin dua edeceksin ki? Neyi iptal ettiler bunlar? Sebepleri iptal ettiler. Biz de diyoruz ki eğer siz ya sebepleri iptal ederken ya toptan iptal edeceksiniz ya da bir kısmını edip bir kısmını kabul et etmezlik yapmayacaksınız. Aksi halde tenakuza düşersiniz. Bu kaidenize göre bütün sebepleri iptal etmek zorundasınız. Yani mesela ne gibi? Şimdi biz bunlara soruyoruz. Senin yemek yememen lazım. Değil mi? Çünkü Allah Azze ve Celle kaderde ne yaptı? Senin yemek yemeni yazdı. Senin tok olacağını. Bir şimdi sen yemek yesen 10 dakika içinde ne olacaksın? Tok olacaksın değil mi açsan? Allah Azze ve Celle senin 10 dakika sonra da yazmış şimdi değil mi? O da bunu kabul ediyor. Şimdi bunu söyleyen adam. O zaman bunu yemek yememesi lazım. O mantıkla. Yani bu sebebe yapışmaması lazım. Çünkü yemek onun tok olmasına nedir? Sebep. E şimdi bu dua, sebepleri iptal etti. Onun o mantığına göre yemeği yememesi lazım. Neden? Çünkü zaten eğer sana, sende tokluk varsa Allah Azze ve Celle 10 dakika sonra senin tok olacağını zaten yazmış ya, ki sen de bunu söyledin. O zaman zaten 10 dakika sonra tok olacaksın. Bu sebebe senin sarılmaman lazım. Değil mi? Bu sebebe senin sarılmaman lazım o mantıkla ki bunu yapmıyorlar. Eğer yiyeceksen yememen lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle zaten senin tok olacağını ne yapmış? Yazmış. Değil mi? Yine Allah Azze ve Celle sana çocuk vereceğini yazmış veya vermeyeceğini yazmış. O zaman sen çocuğun olması için hanımınla ilişkiye girmemen lazım. Nasıl Allah Azze ve Celle senin çocuğun olacağını yazmış. Değil mi? İster hanımınla ilişkiye gir ister girme. O zaman hatta daha bir daha bir öteye gidiyoruz. Hanımınla ilişkiden daha da bir öteye gidiyoruz. Diyoruz ki hiç evlenme. Değil mi? Hiç evlenme. Zaten Allah Azze ve Celle ne yapmış? Senin çocuğun Olacaksa yazmış. Hiç evlenme. Ama bakın hala bir işgal var. Orası çözülmedi. Şimdi orası çözülecek de biz şimdi biraz meseleyi tasavvur etmek için böyle birkaç örnek veriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ve bunu Adem, hiçbir akıllı Adem Ademoğlu da söylemez bunu. Ya evlenmesen de olur. Allah sana. Seni... Evlenmesen de olur. Bilakis mesela şu anda yaşayan, mes yani mesela e, hayvanların fıtratına dahi Hani hayvanların fıtratına dahi Allah Azze ve Celle yerleştirmiş ki hayvanlar dahi sebeplere sarılırlar. Aslan doymak için ava saldırır mesela. Ve aslan e, avı yakalamak için böyle işte çalılıkların arkasına gizlenmeyi, hafif böyle sırtını bükmeyi, onu onu daha iyi yakalaması için sebep olduğunu bilir fıtri, fıtri olarak, yaratılış olarak. Allah Azze ve Celle ona o kabiliyeti vermiştir. Yani hayvanlara dahi bunu vermiş. O yüzden biz diyoruz ki bırakın akıllı, Aklı başında Ademoğlunu, hayvanlarda dahi sebeplere sarılma fıtratı mevcut. Hatta bazı alimler diyor ki o yüzden bu hayvanlar, bunu ehli sünnet alimlerimiz söylüyor, bu hayvanlar işte bu kaderde bu noktada sapmış insanlardan daha akıllılar diyor. Ki bunlar aralarında hani bölük pörçük dedik ya bazıları daha zekalıyım diye ortaya çıkmış. Bakın bunlar da ne demiş mesela. Bazıları da göya bunlara karşı çıkmış ama bunlarla beraber aynı mecrada görüyorlar. Diyorlar ki ya o kadar böyle duayı boş bir şey yapmayın ya diyorlar. Ya bunlar daha zekalı onlara göre. Şimdi zekaya bak şimdi kafaya bak. Diyorlar ki böyle yapmayın diyorlar. Yani dua boş bir şey olur mu ya? He biz de sizin gibi diyoruz. Duanın hiçbir faydası zararı olmaz ama en azından dua ibadettir diyorlar. En azından böyle bir faydası var. Görüyor musunuz? Ya bunlar bunlar onlardan göye onlara karşı çıkıyor. Zekaya bak yani. Akla bak yani mantığa bak. Diyorlar ki, yani diyorlar ki, budur, mahd kelimesini kullanırlar. Sade bir ibadet, ibadetten ibarettir. Başka hiçbir şey yoktur duanın. Tesiri, faydası, zararı hiçbir şey yoktur yani. Sadece sen ağzından böyle çeşitli kelimeler sarf etmişsin. Ondan başka hiçbir şey ifade etmez. Ekstra bir sana sana ufak bir faydası var. O da işte ibadet olması, sana sevap olması. Yani bunlara göre, yani bunlara göre e, duayı senin aslında, ...dille söylemen veya kalple söylemen veya hiç söylememenin talep edilen şeyi elde etmede hiçbir faydası yok. Aynı ilk görüş gibidir yani. Hiç... Kesinlikle ikisi de aynı noktada satmıştır yani. birisi birisinden üstün değil. Güzel bunlar ya. Hocam bunlar kafa karıştırır. Yani nasıl... evet. kafa karıştırır. Evet. O yüzden zaten baktığımız zaman hani... Bunlara yani çok basit bir şey söylüyoruz bir cümle. Bu onlara yetiyor zaten. Hani demin verdiğimiz örnek işte çocuk örneği, açlık örneği vesaire. Duanız olmasa size neylerim? Evet. Diyorlar ki yani duanın irtibatı, çağırmanın itibatı, irt, çağırmayla, e, dua etmeyle susmanın talep edilen şeyle irtibatı, istenilen şeyle irtibatın aynıdır. Hiçbir farkı yoktur. Yani has dua etmişsin. Şöyle müsaadenizle bir şey bu arada unutmayayım da söylemek istiyorum. Mesela dua aynı zamanda Mevla'ya rabıta ilişkisi var mıdır ne İşte Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in söylediği aynısını söylüyoruz. Diyorsun ki dua ibadettir. Zaten kişi dua ettiği zaman, bakın duanın asıl şeyi kalpten çıkar zaten. Bununla zaten sen yöneldiğin kim? Allah. Bak dikkat edin ilk ayetlerde zikrettik duanın manalarından bir tanesi nida etmektir. Ona yönelmektir. Onu çağırmaktır. Bunların hepsi zaten tabiri caizse Allah'la nedir? İ bağlantı kurmak. Evet, da yani yani. Ona diyoruz ki buna şeriatın koyduğu ismi koyuyoruz işte. Demin söylediğimiz tevhid diyoruz, dua diyoruz. Yani zaten anlıyoruz bunun manasını. Hepimiz biliyoruz yani. Evet. Halbuki biz diyoruz ki bakın dua Allah Azze ve Celle'nin mustakil olarak sebep kıldığı şeylerden bir tanesidir. Yani dua başlı başına talep edilen şeyi elde etmede sebep olarak tayin edilmiştir Allah katında. Yani hacetlerin giderilmesi için. Yani her herhangi yani mesela bunların bazı daha hani bu iki şey söyledik ya iki e, taife gibi böyle söyledik ya bir şeyler. Onlardan daha da zekaları çıkmış. <gülüyor> yani bu da onların mantığıyla tabii. Demişler ki ya sizin ikinizin söylediği de böyle saçma aslında yani. Bizim daha böyle ee, zekice bildiğimiz şeyler var. Diyorlar ki dua mücerret bir şeydir. Allah Azze ve Celle'nin ortaya koyduğu mücerret bir şeydir. Sadece dua talep edilen şeyi elde etmek için yani sen bir şeyi talep ediyorsun ya onu elde etmek için sadece bir alametten ibarettir. Yani duanın hiçbir tesiri yoktur. Sadece dua bir alametten ibarettir diyorlar. Bakın. Duanın hiçbir tesiri yok. Sadece dua bir alametten, yani se senin isteyeceğin şeyi e, elde etmenin bir alametidir Allah katında. Yani ne manada? Şimdi sen görüyorsun ki şey geliyor, işte kara bulut. Diyorsun ki aha bu kara bulut geldiğine göre işte bu yağmurun alametidir. Yağmurun alametidir. Yağmura sebep değildir ama yağmurun alametidir. Bunu ayırıyorlar böyle birbirlerinden. Yani karna karışık böyle İslam'la alakası olmayan şeyler söylüyordur. O yüzden biz diyoruz ki bunların hepsi, bunları söyleyerek, Akla, hisse, fıtrata, şerate, yani dine ters bir görüş ortaya attılar bunlar. Bilakis biz diyoruz ki burada başlı başına sizin söylediğinizden ayrı bir kısım vardır. O da diyoruz ki bakın işte bütün çözülecek nokta burası. Kaderler sebeplerle beraber takdir edilmiştir. Bakın kaderler. Sebeplerle beraber takdir edilmiştir. Çünkü sebebin kendisi de kader. İşte bunun idrakına varamıyor insanlar. Bakın mesela Allah Azze ve Celle sana çocuk nasip etti değil mi? Bunlar çocuk nasip etmenin e, etmeye ne sebep oldu? Evlenmen. Sonra hanımınla ilişkiye girmen. Bak bu sebep. Peki hanımınla ilişkiye girmenle, e, hanımınla evlenmen de kaderde yok muydu? Yoktu. Bakın bunlar sebep demek ki. Şimdi sanki bunlar bakın o kadar mantıksız şey söylüyorlar ki çok dikkat ederseniz İbn Kayyım'ın da dediği gibi mesela bunlar insanı güldürüyorlar. Yani o kadar mantıksız diyorlar ki duanın hiçbir tesiri olmaz. Çünkü kaderler zaten takdir edilmiş. Ki bunlar şuraya akıl edememişler. Senin o dua etmen de zaten takdirde varsa sen dua edeceksin. Yani o dua ona sebeptir ama dua da sana bir takdir edilmiştir. Nasıl ki şimdi Allah sana çocuk yazma çocuk vermeyi takdir etti, değil mi? Ama çocuk vermekle beraber onun sebeplerini de sana takdir etti ki sen evlenebildin. Hanımınla ilişkiye girmen nasip oldu. Sonra hanımın hamile kaldı. Sonra doktora gittin. Arabaya bindin. Arabadan indin. Sediyeye sediyeye. Hepsi sebep yani. İşte bunlar sebeple sonucu birbiriyle ayırıyorlar. Halbuki şunu akıl etseler. Senin sadece çocuğun olması kader değil. girmen girmende kader. O yüzden sen sebepleri iptal edemezsin hiçbir zaman. Nasıl ki senin doyman kader. Ama neyle doyman kader? Yemeyle mesela doyman kader. Yani senin yemek yemen de kaderden. Aynı şey gibi bu. İşte ekin e ekini ekip de bir malının olması gibi. Sonra o malı satıp para kazanman gibi. Sonra o, par o parayla yemek alıp yemen gibi. Bak, hepsi birbirle bağlı. Adam sadece o en son doymayı koymuş. Doymadan önce ekini ekini ektin, onu sattın. E, değil mi? Tarlayı belledin vesaire bunların hepsini iptal etti adam. Hiç akıl etmiyor ki. Halbuki bu adam ekin ekerken bile o ekin ekmesi de onun kaderidir ama bu sebep olaraktır. Sonuca ulaştıran bir sebeptir. Ama kader, kaderdir sonuçta bu. O zaman kaderler sebepleriyle beraber takdir edilmiştir. İnsan bunu ayırt edemiyor. Diyor ki ben hap içsem çocuğum olmayacak ama hap içmesem 10 tane çocuğum olacak. E kaderde benim belli değil miydi zaten çocuğum olacağım? Nasıl ben bir tane hap içtiğim zaman çocuğum olmadı da hapı kestiğim zaman çocuğum oluyor. Diyoruz ki şimdi sen bana so sonucunu söyle. Çocuğun oldu mu olmadı mı? Oldu. Niye oldu? Hap içmedim. Demek ki sen hap içmeyecek Çocuğun olacakmış. Bu kadar. Ama diyor ki içseydim olmayacaktı. İçseydim olmayacaktı diye bir kayda yok ki. Değil mi? Belki içemeden ölecektim yani öyle bir kayda yok. Orayı konuşmuyoruz. Sen içseydin, sen içseydin, o zaman demek ki o zaman görecektik ki çünkü vuku bulan şey biz kader diyebiliriz. Görmediğimiz şeyleri Allah'a hallediyoruz şu an. İçseydin diyecektik istemek senin kaderinde ilaç iç. Çocuğun olmaması varmış. Yani sebepleri ayırt edemezsin. Sen yani içmeseydim diye bir şey yok. Demek ki sen içecek misin abicim? İçmeseydim diye bir şey yok. Demek ki sen içecekmişsin. O ilacı içecekmişsin. Anlatabiliyor muyum? Yani sebepleriyle beraber sebebi iptal ettiğin an kafan karışır. O yüzden diyoruz ki kader sebepleriyle beraber takdir edilmiştir. Şimdi bunu bu şekilde ispatladıktan sonra. Şimdi bu mesela... Bugün öyle düşünen bir insana sor gider dükkanını kilitler. Değil mi? Gider dükkanını kilitler. Akşam hırsız girmesin diye. Halbuki o mantıkla kilitlememesi lazım. Zaten Allah takdir etmişse kilitlese de kilitlemese de dükkan e, poli, hırsız mesela o dükkandaki bilgisayarı ne yapacak? Çalacak. Ama adam bunu yapmıyor. Neden? Çünkü bunu samimiyetsizce söylüyor bunu. Bunu sırf dindeki akideye bozukluk sokma adına bunu söylüyor. Halbuki aynı adama baktığın zaman dükkanını kilitler mesela. Şey, Ömer radıyallahu an’tan kıssa edilir. Sahih veya değil, önemli değil o. Kısadan hisse babında bakacağız buna. Hırsızlık yapıyor. E şimdi bu halife, hem de öyle bir halife ki çok büyük adaleti var. Kesinlikle haktan dönmez. Yani eli gidecek adamın bu hırsız. Hırsızlık yapıyor döneminde biri, eli gidecek kesin. E bu adam da biliyor Ömer radıyallahu anh, nasıl bir halife. Yani vaadinden dönmez. Hiçbir kaçacak yerim yok benim. Ama diyor ki madem ki yok, ya ben bunu dini yönden yaklaşayım. Allah halen böyle düşünüyor zihninde. Diyor ki belki bir kıvırma yoluyla bundan kurtulurum. Çünkü neden? Ne demişler? Hani hiçbir çaren yoksa, değil mi? Hiçbir çaren yoksa, çare bulmak için uğraşacaksın. Çare varsa zaten onu kullanırsın. Yoksa çare bulmaya uğraşacaksın. Şimdi bu adam çare kalmamış. Eli gidecek belli. Çare bulmaya uğraşıyor ve zihnince bir şeyler buluyor. Diyor ki, ya Ömer... Sen için diyor benim elimi kesiyorsun? Bu zaten Allah'ın takdirinde benim hırsızlık yapacağım. Ya benim kaderimde var. Senin elini kes, elimi kesmemen lazım. Benim ne suçum var ki? Bak, benim ne suçum var ki sen benim elimi kesiyorsun? Zaten bana takdir edilmiş. Ömer radıyallahu anh diyor ki sen de niye bana kızıyorsun ki? Benim de zaten senin elini keseceğim takdir edilmiş. O mantıkla bakacaksın, Değil mi? Yani diyor ki ben Allah'ın kaderinden dolayı hırsızlık yaptım. Tamam o da diyor, tamam işte biz de Allah'ın kaderinden dolayı şimdi senin elini keseceğiz. Anlatabiliyor musun? Yani o yüzden hiçbir zaman sebeple müsebbebi birbirinden ayıramayız. Bunların hepsi birdir. Bundan dolayı, yani düşün savaşa çık, kılıç alma eline, kalkan alma, atabilme, ok, okçuları tepeye yerleştirme. Mesela. Nasılsa zaten kaderinde varsa otur böyle evde yat, kaderinde varsa zaten sen onları öldüreceksin. Niçin gidiyorsun, atabiliyorsun ki? Bunların hepsi samimiyetsizlikle alakalı. Biz, o, yani zaten Allah Azze ve Celle'nin kendisi, kendisi bunu söylüyor. Bakın ne diyor? Udu'uni Bakın bu çok acayip bir ayettir. Bana dua edin ki duanızı kabul edeyim. Şimdi duanın kabul olunmasına neyi sebep kılmış Allah Azze ve Celle? Dua edilmesini demek ki dua edilmesi neymiş? Sebep. Demek ki tesiri var kabul edilmesinde. Bunların dediği gibi kadar takdir edilmiş. Bunun bir tesiri yok. Böyle bir şey yok. Bu gafir atmış da. Bize dua edin, duanızı kabul edeyim. Demek ki duanın icabet edilmesinde ne var? Dua sebep olarak var. O yüzden. o yüzden sen dua edeceksin. Çünkü neden? Sen dua edeceksin ki Allah Azze ve Celle'nin o söylediği ayetteki emri yerine getiresin. Zaten kaderin, zaten duan sonuç bulacaksa zaten senin o dua etmenin takdirde varmış onu göreceksin. Ve onu o da sebep olmuş senin o duanın kabul olmasına. Bunu sonuç olarak yaşarsan göreceksin zaten. Hatta mesela Allah Celle ne diyor? "وإذا سألك سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا beni sorduğunda sor, ben onlara nedir? Yakınım. Bana dua ettiklerinde ne yaparım dualarına icabet ederim. Hatta mesela evinin maceradan mesela e, Ebu Hureyre'den bir rivayet var. Diyor ki "Men lam men lam aleyh." Kim Allah'tan istemezse Allah ona kızar. Kim Allah'tan istemez, Allah'a dua etmezse Allah ona kızar. Ebu Hureyre diyor. Demek ki biz isteyeceğiz. O zaman bu neye delalet ediyor? Demek ki Allah Azze ve Celle'nin rızasına, dua etmen Allah'ın rızasını elde etmeye sebep. Ben de evet. Deminki en sevilen yaklaşıma Hazreti Ömer ﷺ bir e, cüzdanlı bir köye girişi hadis yani rivayeti var. Onu tam ben hatırlamadım ama. Hani. Bir cüzdanlı köye giriyor. onu uyarıyorlar ya Hazreti Ömer'e. Bu köy cüzdanlı. Onlarda diyor hani e, kaderde varsa e, şey Hazreti Ömer dönüyor. Köye girmiyor geri dönüyor. Olduğusuyla beraber. Onlar da, köydekiler diyor ki Hazreti Ömer Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diyorlar. Hazreti Ömer'in cevabı Kaderden kadere. <gülüyor> Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine diyorum e, ya. Yani. Allah'u emanet. Evet, fıkıhtan da böyle biraz bir şeyler işleyelim kısaca. Veya ben bu hafta biraz hakkınızı helal edin. Böyle biraz şeyim ya. E, rahatsızım. Böyle boğazında biraz şey. Böyle bir yanma var. İnşallah aslında burada bırakalım diyorum bu haftalığına. Hakkınızı helal edin ya. <gülüyor> hepsi gelecek işte. Dua açıyoruz ya. Dua hakkında her şey işleyeceğiz ablamızla. Bağcı kaybolsa Allah'ta Ama ıı, dua Maalesef maalesef. O yüzden hani evet, geçen biz... evet geçen hafta ne dedik? Ömer Radiyallahu an'hu'nun kavlini. Asıl dert nedir? Ben dua de... etmenin nasip olması. Ya biz daha ondan marımız bırak duanın icab edilmesi... Ya Hele biz dua etmeye Allah bize nasip etsin de daha evet. biz ondan aciziz yani. Tamam yani inşallah bu hafta şey bu kadarlık. Ona e dua edeceksin ama ne şekilde edeceksin? Daha yeter buzla Evet. Dua edeceğine elbette gelmez. Tamam burada bırakıyoruz tamam inşallah dersi bu hafta onu. muhabbet edelim. Yani, muhabbet edelim biraz da. Allahu alim. Sallallahu ala nebiyyine muhammedine ala meslef.